Perişan FM Perişan FM Perişan FM Türkiye radyo Perişan FM Perişan FM, radyoda Türk sineması Ramazan Özel Evet, geçtiğimiz bölümde Nalan'ın o müzeyi yeni atış şahsi manevisini kazanmak için Ramazan davulcusu olan Taci, gariban bir davulcunun davulunu hizmetine geçirmiş ve bir sahur vakti köştü sokağında davul çalmaya başlamıştır. Nancak davul çaldığı sırada bir köpek tarafından kovalanınca davulu mavulu bırakıp depresif bir atakı panikle kendisini köşkün kapısına zor atmıştır. Taci'ye uyuz olan köpekse ise ısrarla Taci'nin gelmiş, bacağına doğru eylemi ısırık hamlesinde bulunmuştur. Köşk'tekiler köşkün cumbasına çıkmış, yaşanan hadiseleri tüm haşemeti ve muhametiyle endişeyi gark içerisinde pürü dikkatlice seyri temaşa ediyorlardır. Kazan geldi, hoş geldin Kırk <gülüyor> Allah, Allah Allah bana bana bana bana, bana. Var mı dadı? Sahur için menemen yapıyorduk da bizde kalmamış var mı diye sormaya geldim. Yumurta mı? Tamam bir bakayım da geri piş. Şöyle bir fırında bekletirim dakika bakayım da gelim ben al bakayım. Ya, <gülüyor> ya Rabbim la tatlı. Ne yumurtası oğlum? Görmüyor musun? Kapak koluyor. Çekil şuradan yanımda dedim ya. Hoşlar hoş musun de yalan bir de hoş. Aman Allah'ım hoş da hiç Aman Oh be çok şükür kurtuldum yahu. Hayırlı sahurlar paşa babacım. Taci yani seni anlamakta müskülatı meşakkat çekiyorum doğrusu. Senin sahurun bu vaktinde elinde davul, peşinde köpekle, sokaklarda ne teşrik mesain var anlamıyorum doğrusu. <gülüyor> Şey Paşa babacığım, malum Ramazan geldi. Sahurda bu davulcular kötü çalıyorlar. Ben de bir davul çalayım. Mani söyleyeyim de millet nasıl davul çalınır, nasıl mani okunur görsün dedim. Fakat beni kıskanan rakip davulcular sokak köpeklerini üzerime saldı Paşa babacığım. Ah geçmiş olsun Taci. Ne o? Üzüldünüz mü yoksa ne alam? Biliyor musun? Benim için ilk defa üzüldüğünü görüyorum. Yoksa... Nasıl beni seviyor musunuz Nalan? Aman Allah'ım! Bakın köpek bacağınızı ısırmış Taci. Kuduz olabilirsiniz. Hemen doktoru çağıralım da size uyuz iğnesi tatbik etsin. <gülüyor> Ona uyuz değil kuduz denir kızım. Lütfen Türkçe'yi doğru telaffuz ediniz. <gülüyor> ah, ah, bacağım! Bacağım! Bacağım çok acıyor paşa babacığım! <gülüyor> Dadı hemen bir doktor çağır gelsin de Taci'ye kuduz iğnesi yaksın. İğne mi? Eee gerek yok paşa babacığım. Bak ağrısı geçti bile. Ne o Taci? İğneden korkuyor musunuz yoksa? Yok canım ne korkması? Değil iğne, çuvaldızı soksalar bana mısın demem valla. Aaa! Bana bana bana bana bana bana! Bacağım! Bacağım lan tadı! Gelmedi mi bu doktor daha ya? Şimdi gelir Taci bey oğlum! Şıp dişine aş kaldı! Şıp dişine aş kaldı oğlum! Hadi bak. tı tı tı tı tı tı! Allah'ım! Aman Allah'ım! Bakınız! Ağzımdan köpükler geliyor. Yoksa, yoksa kudurdun mu ben paşa babacığım? Ne kudurması Taci? Zehrini alsın diye ağzına yoğurt sürdük. O köpürmüş. <gülüyor> ben, ben doktor geldi paşa ajentlerim. Ben de kapıya yaşayayım da bakayım. <gülüyor> Buyurun doktor bey, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı geceleri, ben doktor Müstak efendi. Kudus köpek nerede? Kudus nerede? Ne demek lan kuduz köpek nerede? Köpe ne yapacağım Isır benim ben. Beni muayene edeceksin lan manyak. Eee, malesef sizi muayene edemem pasaz adım. Çünkü ben baytarıyım. Hayvan yok mu? Hayvan doktoruyum yani. Baytar mı? Dadı, bula bula baytar mı buldun? Bu dadı beni öldürecek paşa babacığım. Baytar efendi bu saatte doktor bulamayız. Tacı damadıma siz bir baksanız. Mademee başka çare yok. Bakalım bakalım. Evet yaranızı açalım Taci Efendi. Ee, Hoşurt. Yavaşla, Yavaş da anneşteci kımılsın nefesi. <Gülüyor> evet. E <gülüyor> evet. Muayene-i temasalarime göre hastamız feci halde kudurumuz görünüyor. Bir an önce kuduz inesini tatbik etmemiz gerekiyor. olur. E Tazı efendi lütfen kıpırdamayınız kuduz iğnesi yalnız girerse mazallah bir tarafınıza inme şeklinde kısmi felci kangren gelebilir <gülüyor> Hasan siz ayaklarından tutun Neler hanım siz de kollarından tutunuz ve bırakmayınız lütfen Ana! Bu ne lan? İ iğne. Oğlum ne lan? Mızrak gibi daha küçüğü yok mu oğlum bunun? <gülüyor> Mahesef yok taci efendi olduğumuz için şu anda elimizde manda ve öküzleri tatbik edilen iğnelerden var Ulan dadım şuradan bir kurtulayım sen görüyorsun ALLAH Dur be mori, daha vurmadım taci evladım lütfen bağırmayın Aaa öyle mi ee, şey acıyacak mı doktor bey Merak etmeyin, acımayacak Taciye Efendi. Elim çok hafiftir. Ah, bak tren geçiyor. <gülüyor> tren mi? Ne treni lan? Ne? Oldu da bitti masallar, geçmiş olur insanlar. <gülüyor> evet, yaptık, geçmiş olsun. Bakın alan, gördün mü? Hiç korkmadım. Ay, ah. Ah! Aman Allah'ım! tacı bayıldı doktor! Ah, merak etmeyin! Korkulacak bir şey yok! Korkudan bayıldı kendisi! Ha bu arada kendisi kudüs değil, ısırık yeri köpekten değil metal parçası çizmiş! Tedbirin tartanoz asısı yaptım! Yarına bir şey kalmaz mı? Devamı gelecek bölümde!